Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Sizler için dualar ediyorum Rabbim Celle Celaluhu Sizi dünyadaki muradenize erdirsin ahirette de rızasına eren kullarından olasınız. Sizler de benim için dua ediniz. Ne hocamız, ne sıradan vatandaş olan Müslüman kardeşimiz, hiçbirimiz garantili bir hayat yaşamıyoruz. Hepimiz bu fani dünyada bir imtihan içindeyiz. İnşaAllah birbirimizi tanımadığımız halde, belki de nerede olduğunuzu bilmediğim halde, ben sizler için dualar edersem, Rabbim gıyaben arkamızda dualar makbul olur umuduyla, duamı kabul buyurur. Siz benim için dua ederseniz, ola ki duanız kabul olur. Biz hep beraber, siz, ben, başkaları, diğer mümin kardeşlerimiz için, gelecek nesillerdeki yavrularımız için dua edersek, ola ki bir tanemizin duası kabul olur ve kurtulur. Biz de kurtuluruz. Biizillahi Teala. Dualar ediyorum. Sizlerden de dualar istiyorum. Kardeşlerim, mümin ev planlamasını yaparken en önemli hareket noktalarımızdan birisinin gerçekçi olmamız diye başlıklandırılabileceğini zannediyor gerçekçi olmalıyız. Bu gerçekçi ile ne kastediyorum? Kendimizi kandırmamayı kastediyorum. Şimdi sadece ahiret meselesinde dini ibadeti yaşama meselesinde değil bu kastım. Elbette onu da kastediyorum. Mesela örnek tenzih ederim sizleri ama örnek vereceğim. Abdest almadan namaz kılan birisi namaz kıldıktan sonra ellerini açıp içten gelerek ya Rabbi namazımı kabul et der mi? E bunu derse e aklından şüphe edilir. Demez kimse. Yani o öyle bir namaz olmayacağını herkes bilir. Kim ya Rabbi bu namazımı kabul etler. Abdestinden vesairesine kadar namazla ilgili şartları yerine getiren Ya Rabbi namazımı kabul et diye dua edebilir. Ederse kabul olur. Bunu örnek alıp mesela hem doğru dürüst çalışmayacaksın hem de yani iş grup Para kazanmak için bir çalışma yapmayacaksın. Hem de müreffeh, zengin bir hayat bekleyeceksin. Gerçekçi değil ki bu. Gerçekçi değil. Müslüman gerçekçi olması lazım. Hatta bir mesai yaptıktan sonra gerekiyorsa nüfusun kalabalık deyip bir yarım mesai daha yapması lazım. Ki zenginlik beklemesi hakkı olsun. Bu verdiğim örneği farklı alanlarda hep kullanabiliriz. Çalışmayan bir insanın tembel birisinin zenginlik beklemesi gerçekçi değil. Çalışanın beklemesi gerçek bir istek. Eğer bizim Müslümanca yaşadığımız evlerimizde eylemlerimizle Beklentilerimiz arasında bir uyum yoksa buna biz gerçekçilikten uzak olmak adını veriyoruz. Halbuki Müslüman gerçekçi olmalıdır. Evinin planlamasını gerçekler üzerine yerine getirmelidir. Başka bir örnek zikredeyim. Mesela çocuklarımızın İyi yetişmelerini istiyoruz. Müslüman, dünyalıkları da yerinde, ahlaklı, güzel. Yani böyle yetişmelerini istiyoruz. Haklı mıyız? Haklıyız. Peki, çocuklarımızı nasıl bir evde büyütüyoruz? Nasıl bir ziyaretçi grafiği içerisinde çocuklarımız yaşıyor? Arkadaşları kim? Evimizde gördükleri misafirler kim? Anneler, babalar olarak biz onlara, çocuklarımıza ne örneklik sağlıyoruz? Bizi nasıl görüyorlar? Bunların hepsini bir kenara alt alta yazalım. Ne yapıyor bu? 100 puan yaptı mesela. Çocuklarımızdan 150 puan mı bekliyoruz biz? Nasıl bekleyeceğiz? Ne verdik de ne bekleyeceğiz çocuklarımızdan? Gerçekçi olmak zorundayız. Allahu Teala'nın Başka bir örnek. Allahu Teala'nın evimize rahmet indirmesini, bereket indirmesini istiyoruz. G gerekir mi, doğru mu? Doğru tabii, böyle olması lazım. Peki, ne kadar dua ediyoruz? Ne kadar o evde sabah namazı kılınıyor? Ne kadar o evde Kur'an okunuyor? Ne kadar o eve salih takva insanlar girip oturup çayımızı içiyor? Bunların toplamı o eve Allah'ın rahmetinin ne kadar inceyinin göstergesi. Bereketin ne kadar olacağının göstergesi. Yani üç verip beş istemek kumarda olabilir. Normal hayatta olmaz. Verdiğin kadarını bulursun. Bunun için kardeşlerim gerçekçi olmak zorundayız diyoruz. Hayat hızlı giden, bir trafik gibidir. Şakası yoktur bu direksiyonun. Şakadan bir kıvırayım direksiyonu diyen, kendisini uçurumda bulur, ölür gider, parçalanır, sakat kalır. Hayat bir imtihan ve bu imtihanın en ağır, en zor yanı da evdir. Evdeki imtihan çok zordur. Çünkü sorumluluğu ahirete taşınacak. Cennet olacak veya cehennem olacak. Kardeşlerim, gerçekçiliği kaybetmememiz lazım. Mesela, ben kendimden örnek biçeyim. Yani ne olduğumu biliyorum. Namazımdan, orucumdan veya diğer ibadetlerimden. Ben biliyorum ki eksik bunlar, yapmadım. Birileri ben ölünce, arkamdan Allah rahmet etsin. Oh be adam da adam dese veya bunu sağlığımda yüzüme söyleseler bu neyi değiştirir? Neyi değiştirir? Çocuk muyum ben? Bu sana oldu dediğim zaman aslında onun göğsünü sıktığı halde gömleği ve oldu dediler diye oldu zannedecek. Çocuk muyuz? Dünya işlerimizde ve ahiret işlerimizde. Kendi nefsimize, benliğimize karşı görevlerimizde. Eşlerimize karşı görevlerimizde. Bizden büyük olan annelerimiz, babalarımıza karşı görevimizde. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızda. Kendimizi aldatamayız. Ne yazık ki derler ya, belki siz de duymuşsunuzdur. Köyün dibinde adamın biri yalan uydururmuş. Sonra yürüyerek köye çıktığında duyarmış o yalanı. O uydurdu ya köyün dibinde. işte filanca şöyle olacak diye. Millet dedikoduyla onu köy meydanına kadar taşır. Bu köyden geçerken onu duyar, inanırmış o da. Halbuki dün kendisi köyün dibinde uydurdu yalanı. Bugün kendisi inanıyor. Yani biz Ahirete hazırlanmaktan söz ediyoruz mesela. E ahirete hazırlanmaktan söz ettiğimizde niye ölçü aldık kendimizi? Ebu Bekir radıyallahu anh'a mı ölçü aldık? Yoksa aynı apartmanda oturduğumuz Müslüman olup olmadığı bile belli olmayan birisine mi ona göre çok iyiyiz? Demek ki cennet bizim hakkımız diyerek mi kendimizi kandırdık? Elbette Allah biz ne dersek diyelim kendimiz için, ona inanmayacak. Meleklerin raporlarına inanacak. E melekler bizim 24 saatimizi yazıyorlar, çiziyorlar. Biz sadece kendi kendimize iyi olduğunu söyleyerek köyün dibinde, sonra öbür gün köyün başında da, yok bizim benzerimiz Müslümanlıkta, insanlıkta diye, kendi kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Kardeşlerim. Hayat imtihandır. Evlerimiz o imtihanın merkezi, direksiyonunun başıdır. Biz bu direksiyonun başında yanlış hareketler yaparak arabamızı devirebiliriz. Bu sebeple imtihanımızı nasıl yürüttüğümüze dair kendimizi kandıracak işler yapmayalım. Evimizde yapmayalım. Çocuğumuza helal yedirip yedirmediğimizi biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla helal yememiş bir çocuk için yani şöyle beklentim var, böyle beklentim var demek kendimizi kandırmak olur. Komşuluğumuza biz ne kadar değer verdiğimizi kendimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bulunmaz bir komşu olup olmadığımızı iddia edemeyiz. Allah sözcüğünün içimizde ne kadar ürperti oluşturduğunu, ne kadar da sıradan bir sözcük olduğunu. Mesela ezan duyulunca evimizde ne tür bir hareket olduğunu e biz biliyoruz. Ezanın bizi yerimizden kıpırdatıp kıpırdatmadığını çok iyi biliyoruz. E boşuna biz kendi kendimize ne dünyalık işlerde ne de ibadet işlerinde kandırıcı bir karar veremeyiz. Hatta çok kolay anlaşılacak, belki üzücü ama. Bir örnek vereceğim. Şimdi hasta olduk. Doktora gittik. Doktor bizi böyle hafif işte git, yedi gün sonra gel filan gibi böyle gönderdi. O arada, Ya Rabbi şifa ver hastalığıma diye dua ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim, lütfen hepimiz için özel bir örnek olarak kabul ediniz bunu. Kendimize test edin. Ben bilmiyor muyum ilaç, Doktor, test ve dua. Bunlardan hangisine daha çok güvendiğimi ben bilmiyorum. Yani bana dua yeter. Ben yüzde yüz şifa bulurum, Rabbim gönderir diyen anlayış olur. Duamızı da yapalım diyen anlayış olur. Ya duanın ne yapacak burada belli işte bu grip, bu gripe filan ilaç kullanılacak. Yedi gün sonra iyi olacaksın. Dedi doktor zaten. Ama bari dua da yapayım amin. Demek başka. Herkesin duası inandığı kadar Şimdi ben bir duaya yüzde yüz güveniyorsam Allah'ın benim duama icabet buyurup peki kulum sana iyilik vereyim demesiyle ben duama yüzde yetmiş kendim güveniyorsam Rabbimin o duaya icabeti, peki kulum, şifa vereyim sana demesi aynı olur mu? Kendimizi aldatamayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Eğer gerçekçi olmazsak kendimizi sadece aldatırız. Bu sebeple kardeşlerim evlerimizde ekonomik bir düzen kurarken evlerimizde dini hayat, ibadet uygulamaları yaparken komşularımızla ilişkilerimizi belirlerken uygularken sağlık tedbirleri konusunda planlamalar yaparken çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme, çocuklarımızı ve kendimizi eğitme ilgili planları yaparken yaşadığımız şehirle, ülke ile ilgili Konuşurken, değerlendirme yaparken gerçekçi olmak lazım. Ben bu ülke için, yaşadığım ülke için ne kadar heyecan ve ne kadar katkı sağlıyorum ki şu kadar katkı, şu kadar heyecan bekleyeyim bana karşı demek lazım. Yani bu bir tür daha vicdanlı olmak. Gerçekçi olmakla kastettiğim şey daha vicdanlı olmak. Anlamına kullandığım bir kavramdır. Bu daha gerçekçi olalım. Ancak bu şekilde kendimizi kandırmamış oluruz dediğim en önemli alanlardan biri de kardeşlerim. Ben bu evde ne kadar cennet için yaşıyorum, ne kadar da dünyadan başka derdi olmayan birisi olarak yaşıyorum. Bunun hesabı çok kolaydır. Ben eğer cennet için yaşıyorum, dünya fani diye inanıyorsam, benim mutfağımdaki gıdanın helalliğinden, komşularımın kim olduklarından, yani kimlerle oturup kalktığımdan, eşime karşı vefalı davranıp davranmadığımdan, çocuklarım için dualar edip etmediğimden, gece kalkıp teheccüd kılıp, kılmadığımdan belli olur bu. Sabah namazına üç ayda bir kalkanla teheccüde bile kalkıp sabaha kadar zikir yapıp sabah namazını kılıp sonra bir yarım saat yatıp işine giden dünya için yaşamak veya ahiret için yaşamak standartlarında aynı olabilir mi? Kardeşlerim aslında elimizi vicdanımızda, yüreğimizde buluşturduğumuzda kesinlikle biz de gerçekçi olup olmadığımızı biliriz. Çocuk yetiştirmede vesaire. Ben bir hatıramı sizinle paylaşacağım. Gerçekçiliğin nasıl sırıttığını örneklendirmek için. Çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki, "Hocam dedi bir Ekonomik ihtiyacım var. Yıllardır çalıştığımı babama veriyorum. Helal hoş olsun ama şimdi başkasından borç istemeye utanıyorum. Babam da bana vereceğinden daha fazla var. Borç istiyorum soğuk bakıyor. Seni çok sever. Bir rica etsen de bana borç verse hatta yani istediği kadar da kefil vereyim babama dedi. Olur tabi dedim ya ben ilgilenirim dedim. Kalktım, bu gittim, selam verdim, oturdum, dükkanında oturduk. Nasıl gidiyor işler? İyi hoca efendi. şudur duru konuştuk, ettik. Bu kadar parayı ne yapacaksın dedim ya. Lafa gireceğim şimdi. Dedi ki, hoca efendi dedi, çoluk çocuğumuz var dedi, evladımız var dedi, çocukları olan oğlum var dedi. O benim arkadaşı kastederek. E dedim. E onları da onlar için çalışıyorum dedi. Ben dedi kendim için bu yaştan sonra çalışmıyorum. Zaten dedi emekli beni devlet bakar. Ben onlar için çalışıyorum hocam dedim. Doğru mu söylüyorsun dedim. Elbette doğru söylüyorum dedi. Gerçekten mi çocukların için çalışıyorsun? Dedim. E, çocuklarım için çalışıyorum. Peki dedim ben sana şimdi hiç hoşuna gitmeyecek bir soru soracağım dedim. Sen çocukların için çalışıyorsun. Bu kasada da para var. Niye çocuğun benden borç istemek zorunda kalıyor dedim. Senden mi istedi dedi. Ya istedi istemedi ayrı bir mesele. Bak sen çocuklarım için çalışıyorsun. Çalışıyorum diyorsun. Ama çocuğun benden borç istiyor sen vermediğin için. Ya sen ben verme ben veririm gönder onu bana dedi. İşte çocuklarım için çalışıyorum diyen Çocuğunu başkasına muhtaç ediyor ve samimi olduğunu düşünüyor. Gerçekçi olup olmamak böyle bir şey. Cennet için çalışıyorum diyorsun. Hep dünyaya yatırım yapıyorsun. Çoluk çocuğum için yaşıyorum diyorsun. Hiç onlar uyumadan eve geldiğin yok. Helal yiyelim, helal için çalışalım diyorsun. E sofranda şüphe var gibi çelişkilerden Evimizi kurtaracağız. Gerçekçi ev olacak. Hata ettiysek istiğfar edeceğiz. Yok hata etmediysek zaten yolumuza devam edip hızımızı artıracağız inşallah. Sizleri Allah'a emanet ederim. Dualar ederim. Sizlerden de dualar beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve